Bölüm 20 Kredak'ın telefondaki sesi çok şaşırmış olduğunu belli ediyordu. Alfred mı? dedi. Telefon ahizesini bir kulağından diğerine geçiren müfettiş Bacon sordu. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Hayır. Aslında Alfred'in katil olma ihtimali çok fazlaydı. Trendeki biletçinin onu teşhis ettiğini duydum. Durum onun açısından bayağı kötüydü. Adamımızı ele geçirmiş gibiydik. ''Evet'' dedi Kredak, soğuk, anlamsız bir sesle. ''Yanılmışız.'' Kısa bir sessizlik oldu. Daha sonra Kredak sordu. ''Hastalar hemşirenin gözetimi altındaydı. Bu konuda nasıl olup dağıtlanmış?'' ''Onu suçlayamayız.'' Bayan Ayles Barrow yorgunluktan tab düşüp biraz uzanmış. Hemşirenin ise o sırada beş hastaya bakması gerekiyormuş. İhtiyar Krakenhorpe, Emma, Cedric, Harold ve Alfred. Aynı anda her yerde olması olanaksız. Anlaşıldığı kadarıyla en büyük şamatayı koparan ihtiyar Bay Krakenhorp olmuş. Ölmek üzere olduğunu söyleyip inliyormuş. Hemşire yanına gidip onu sakinleştirmiş. Daha sonra da Alfred'e meyve şekerli çay vermiş. Adam çayı içince olan olmuş. Yine arsenik mi? Öyleye benziyor. Tabii bir hastalık nüksetmiş de olabilir ama Kemper olmadığını söylüyor. Justin da aynı fikirde. ''Acaba gerçek kurban Alfred mıydı?'' diye kuşkuyla sordu Kredak. Bu konu Baker'ın da ilgisini çekmişe benziyordu. Alfred'in ölümünün kimseye bir yarar sağlamadığını, ölen ihtiyar adamı olsaydı hepsinin çıkarı olacağını mı ima ediyorsunuz? ''Bir yanlışlık yapılmış olabilir. Belki biri çayı ihtiyar için hazırladı.'' ''Zehrin bu şekilde verildiği kesin mi?'' ''Hayır, tam olarak değil.'' Hemşire her iyi hemşirenin yapması gerektiği gibi tabakları, fincanları, kaşıkları hemen yıkayıp kaldırmış ama başka ihtimal de yok. Yani o zaman hastalardan biri diğerleri kadar ağır değildi diye düşüncelerini açıkladı Kredak. Fırsattan yararlanıp fincana zehri koydu. Neyse artık böyle kuşkulu olaylar olmaz dedi müfettiş Bacon sıkıntıyla. Bu işin başına iki hemşire koyduk Bayan Alice Barrow hariç. Oraya birkaç adamımı gönderdim. ''Siz geliyor musunuz?'' ''Hiç vakit kaybetmeden.'' Kısım 2 Lucy Alisparo müfettiş Kredak'ı antrede karşıladı. Solgun ve bitkin görünüyordu. ''Çok kötü şeyler yaşamış olmalısınız.'' dedi Kredak. ''Her şey sonu gelmez korkunç bir kabus gibi.'' dedi Lucy. ''Dün akşam gerçekten de hepsinin öleceğini düşündüm.'' ''Körülü tavuk konusunda...'' ''Ah, körülü tavukta mıymış?'' ''Evet, arsenik katılmış.'' Tipik bir borcuya olayı. Eğer bu doğruysa diye mırıldandı Lucy. Bir tek ihtimal var bunu yapan aileden biri. Başka ihtimal yok mu dersiniz? Öyle. Bakın körüli tavuk pişirmeye çok geç kalkıştım. Saat 18'den sonra. Bay Krakenhorp ısrarla körüli tavuk pişirmemi istedi. Yeni bir paket körü açtım. Dolayısıyla zehrin ona karıştırılmış olması olanaksız. Sanırım körenin baskın bir lezzet olmasından faydalanıldı değil mi? Derin düşüncelere dalan Kredak, arsenin kendine özgü tadı yoktur dedi. Şimdi asıl konuya gelelim. Piştiği sırada köreli tavuğun yanına kimler gelmiş olabilir? Lucy düşündü. Yemek salonunda sofrayı hazırladığım sırada evdekilerden her biri gizlice mutfağa girmiş olabilir. Anlıyorum. Evde kimler vardı? Yaşlı Krakenorp, Emma, Cedric... Harold ve Alfred diye tamamladı Kredak. O gün öğleden sonra Londra'dan gelmişlerdi. Sonra evet Brian. Brian Eastley de buradaydı. Yemekten hemen önce gitti. Brakehampton'da bir adamla buluşacakmış. Kredak sıkıntılı bir halde düşüncelerini açıkladı. Her şey ihtiyarın geçen noeldeki hastalığıyla örtüşüyor. Kemper o zaman da arsenikten kuşkulanmıştı. Ne dersiniz sizce dün akşam hepsi aynı derecede mi hastalandı? Lucy düşündü. Sanırım en kötü durumdaki Bay Krakenhorpe'di. Doktor Kemper onunla delicesine uğraşmak zorunda kaldı. Çok iyi ve ilgili bir doktor olduğunu söylemeliyim. Cedric en az şikayet edendi. Bu sağlıklı ve güçlü insanlar için tipik bir davranış kuşkusuz. Ya Emma? O da çok kötüydü. Niçin Alfred? Buna bir anlam veremiyorum dedi Kredak. Ben de. Acaba hedef gerçekten de Alfred mıydı? Komik. Aynı şeyi ben de kendime sordum. Bana çok anlamsız görünüyor. ''Bütün bu olayın gerisindeki nedeni anlayabilseydim'' dedi Kredak, ''olayda uyuşmayan noktalar var. Diyelim ki Layit'teki ceset Edmund Krakenhorpe'un dulaşı Martin Krakenhorpe. Bu hemen hemen kanıtlandı gibi. Bu noktadan hareket edebiliriz. Onunla Alfred'in zehirlenmesi arasında bir bağlantı olmalı. Cinayet nedeni burada, bu ailenin içinde gizli. Onlardan birinin akıl hastası olduğunu düşünmek bile durumu açıklamıyor. Öyle denilebilir diye onayladı Lucy. Neyse siz kendinize çok dikkat edin. Unutmayın ki evde zehir kullanan bir katil dolaşıyor ve yukarıda yatan hastalardan biri hiç de göründüğü kadar hasta olmayabilir. Kredak'ın evden ayrılmasının ardından Lucy yeniden ağır ağır birinci kata çıktı. Yaşlı Bay Krakenhorp'un odasının önünden geçerken inleyen, belki de hastalıktan iyice zayıflamış bir sesin kendini çağırdığını duydu. ''Kızım! Kızım sen mi geldin? Buraya bakar mısın?'' Lucy içeri girdi. Bay Krakenhorp yastıklara dayanmış yatağında yatıyordu. Bir hasta için oldukça neçeli görünüyordu diye düşündü Lucy. Evin her tarafı lanet olasıca hemşirelerle dolu diye yakınmaya başladı Bay Krakenhorp. İnsanı rahatsız ediyorlar. Önemli bir şey yaparmış gibi havalara giriyorlar. Durmadan ateşini ölçüp üstelik bana yemek olarak da istediklerimi vermiyorlar. Bütün bunlar bana kaça patlayacak kim bilir. Emma'ya onlara hemen göndermesini söyleyin. Bana siz daha iyi bakarsınız. Bütün aile hasta dedi Lucy. Herkese birden bakmam olanaksız maalesef. Mantarlar dedi Bay Crackenorp. Bunlar lanet tehlikeli şeyler. Her şey dün akşamki çorba yüzünden oldu. ''Onu siz pişirmiştiniz.'' diye ekledi suçlayan bir ifadeyle. Mantarlar zararsızdı Bay Krakenhorp. Ben zaten sizi suçlamıyorum kızım. Kesinlikle suçlamıyorum. Üstelik bu ilk değil. Araya karışan tek bir zehirli mantar bütün bunların olması için yeterli. Bunu önceden saptamak olanaksız. Sizin çok iyi bir kız olduğunuzu biliyorum. Böyle bir şeyi kasten yapmış olamazsınız. Emma nasıl? Bugün öğleden sonradan bu yana daha iyiye gidiyor.'' ''Ya Harold?'' ''Onun durumu daha iyiye gidiyor.'' ''Alfred'in öte dünyaya göçtüğü doğru mu?'' ''Bunu nereden öğrendiniz Bay Krakenhorpe?'' ''Bay Krakenhorpe sinsice, keyifle gülümsedi.'' ''Her şeyi öğrenirim ben.'' dedi. ''Bu ihtiyardan bir şey gizlenmesi olanaksız. Bunun için ne kadar çaba harcarlarsa harcısınlar bu olanaksız.'' ''Alfred öldü, değil mi?'' ''Böylece hiç değilse artık benden para sızdıramayacak.'' ''Üstelik mirasımdan da pay alamayacak.'' Hepsi benim geberbemi bekliyorlar biliyorsunuz. En fazla bekleyen de Alfred'ti. Ama şuna bakın ki o öldü. Şaka gibi bir şey bu. Bu davranışınız hiç hoş değil dedi Lucy sert bir tavırla. Bay horp yeniden güldü. Hepsinden fazla yaşayacağım göreceksiniz diye kıkırdadı. Göreceksiniz kızım göreceksiniz bunu. Lucy odasına giderek raftan sözlüğü aldı ve tontine sözlüğüne baktı. Daha sonra kitabı kapatarak gözünü boşluğa dikti. Kısım 3 Bu konuda niçin buraya geldiğinizi anlayamıyorum dedi Doktor Morris öfkeyle. Bay Horpu uzun zamandır tanıyan sizsiniz dedi müfettiş Kredak. Doğru, bütün Horpları tanıyorum. Büyük baba Josh Şah Horpu anımsıyorum. Çetin Ceviz'di. Çok da akıllı biriydi. Dünyanın parasını kazandı. İhtiyar vücudunu oturduğu koltuğa rahatça yerleştirmek için kıpırdandı ve bu arada gür kaşlarının altından meraklı müfettişi süzdü. Demek şu aptal genç Kimper'ın sözlerine inandınız dedi. Ah bu deneyimsiz hırslı genç doktorlar. Daima kafalarına bir şey takarlar. Bu da kafasını birinin yaşlı horpu zehirleyeceğine takmış. Saçmalık bu. Bu melodramdan başka bir şey değil. Tabii ki kolit sıkıntısı çekiyor. Onu bu nedenle çok tedavi ettim. Çok sık kolik sancısı tutmuyordu ama yine de arada sırada sıkıntılarının tek nedeni buydu. Doktor Kimper'ın bu konudaki düşüncesi çok farklı, dedi Kredak. Doktorluk tahminde bulunmamayı gerektirir. Her şeye rağmen bir arsenik zehirlenmesiyle karşılaştığım zaman bunu hemen anlayacağımı iddia edebilirim. Çok ünlü birkaç doktor bunu başaramamıştır diyen Kredak hafızasını biraz zorlayarak ekledi. Greenborough olayında Bayantini, Charles Leeds, Westbury ailesinin üç ferdini muayene eden doktorların hiçbiri gerekli kuşkuyu duymadıkları için sessiz sakin gömüldüler. Üstelik onların hepsi de iyi doktorlardı. ''İyi iyi tamam'' dedi Doktor Morris. ''Benim hata yapmış olabileceğimi anlatmaya çalıştığınızı anlıyorum ama hiç sanmıyorum.'' Bir dakika kadar susup düşündükten sonra ekledi. ''Peki Kimper bunu kimin yaptığını düşünüyor?'' ''Tabii yapan biri varsa.'' Bunu bilemiyorum diye yanıtladı Kredak. Ama çok endişeli. Bildiğiniz gibi burada çok büyük miktarda para söz konusu. Evet, evet biliyorum. Ve bu parayı da ancak Luther Crackenhorpe öldüğü takdirde alabilecekler. Hepsinin de paraya çok ihtiyaçları var. Bu doğru. Ama bu durumun böyle olmasa onların yaşlı adamı öldürmeye denedikleri anlamını doğurmaz. Şart değil ama olabilir de diyerek yaşlı doktora hak verdiğini belirtti müfettiş Kredak. Ayrıca diye ekledi Doktor Morris. Benim prensibim elimde kesin kanıtlar olmadıkça kimseyi suçlamam. Hem de hiç kuşku duyulamayacak kadar kesin deliller olmadıkça. Bu anlattıklarınızın beni çok rahatsız ettiğini söylemeliyim. Büyük olasılıkla konu fazla miktarda arsenik kullanımı. Ama yine de anlayamadığım bu konudan için bana geldiniz. Size yanıtım ancak benim böyle bir şeyi ummadığım olabilir. Belki de kuşkulanmalıydım. Belki de Luther Krakenhorp'un hazımsızlık şikayetlerini daha ciddiye almalıydım. Ama bunun artık o kadar da önemi yok. Kredak hak verdi. Benim asıl ihtiyacım Krakenhorp ailesiyle ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi. Ailede hiç akıl hastalığı var mı? Herhangi bir saplantısı olan biri. Doktor kalın kaşlarının altından müfettişi sert bakışlarla süzdü. Evet, anlıyorum. Düşüncelerinizin ne yöne doğru kaydığını farkındayım. Neyse... İhtiyar Joshua son derece aklı başında bir insandı. Ayakları yere basan, son derece sağlam, dirençli biriydi. Karısı ise nevrotik bir tipti, melankodiye eğilimliydi. Bu yakın akraba evlilikleri olan bir aileden gelmesinin sonucuydu. İkinci oğlunun doğumundan hemen sonra öldü. Nasıl diyeyim, biliyorsunuz Luther'a ondan küçümsenmeyecek bir miras kaldı. O da genç bir adamken son derece normaldi. Yalnızca ara sıra babasıyla kavgaları oluyordu, o kadar. Sanırım babasının onunla ilgili umutları farklıydı. Luther de buna bozuluyordu ve konuyu büyütüyordu. Sonuçta bu onda bir saplantı haline aldı ve kendi ev yaşamına da yansıdı. Eğer onunla biraz konuşacak olursanız, oğullarından tüm kalbiyle nefret ettiğini göreceksiniz. Kızlarına karşı ise her zaman sevecende. Hem Emma'ya hem de iyi diye. İkincisi bir süre önce öldü. Peki oğullarından ne için nefret ediyor? Bu sorunuza yanıt bulmak için şu yeni dönem psikologlarından birine gitmelisiniz. Ama sanırım Luther her zaman için kendini bir erkek olarak yetersiz buldu ve mali durumundan dolayı sıkıntı çekti. Gerçi oldukça yüksek bir faiz geliri var ama ana sermayeye dokunmaya hakkı yok. Eğer oğullarını mirasından reddetmeye hakkı olsaydı onlardan bu derece nefret etmeyecekti ki hiç kuşkusuz. Bu anlamda hiçbir gücünün olmaması onu utandırıyor. Kendini küçük hissetmesine neden oluyor. Hepsinden daha fazla yaşamak iddiasında olmasının nedeni de bu olsa gerektirdi müfettiş Kredak. Olabilir. Bence pintiliğinin temel nedeni de bu. Diyebilirim ki bu arada büyük faiz gelirlerinden hatırı sayılır bir tutarı biriktirmeyi başarmış. Tabii büyük çoğunluğunu da vergiler bugünkü baş döndürücü yüksekliğe ulaşmadan önce. O anda müfettiş Kredak'ın aklına yeni bir fikir geldi. Öyleyse birikimlerini vasiyetnameyle birine bırakmış olmalı değil mi? Bunu yapmaya hakkı vardır. Elbette. Ama kime bıraktığını yalnız Tanrı bilir. Belki Emma'ya ama bunu pek zannetmiyorum. O zaten coşşahın mirasından kendisine düşen payı alacak. Torunu Alexander'a bırakmış olabilir. Onu seviyor değil mi? Diye sordu Kredak. Eskiden çok sevdiği kesin. Ne de olsa o oğullarından birinin değil. Kızının oğlu. Bu onun açısından önemli. Indy'nin kocası Brian Eisley'den doğuşlandığını söyleyebilirim. Brian'ı pek iyi tanımıyorum. Ailenin bireylerini görmeyeli birkaç yıl oldu. Ancak savaş sonunda onun ne yapacağı bilinmez bir durumda olduğunu anımsıyorum. Savaş sırasında kişiden beklenen tüm niteliklere sahip biri o. Cesaret, enerji, ataklık ve benden sonra tufan anlayışı. Ancak dengeli, sakin bir yaşama alışabildiğini düşünmüyorum. Hiçbir yerde daha fazla kalamayacak biri o. Genç nesil arasında bunun tuhaf karşıladığını söyleyebilir misiniz? Neyse, Cedric ise egzantrik biri. Hani şu doğuştan serkeş tiplerden. Belki pek normal de sayılmaz ama kim normal ki? Harold dinsel inançlarına bağlı. Pek çağdaş biri değil. Acımasız ve hep kendi çıkarlarını düşünüyor. Alfred ise başına her zaman belaya bulaştırır. Daha küçük bir çocukken bile çok yaramazdı. Bir defasında bahiş sandığından para aldığını görmüştüm. Böyle küçük şeyler işte. Neyse, zavallı bir ölünün arkasından konuşmuş olmayayım. Ne oldu? Kredak tereddüt içindeydi. Emma Krakenorp için ne diyecektiniz? İyi ve sakin bir kız. İnsan onun ne düşündüğünü asla anlayamaz. Kendine göre planları ve fikirleri var. Ama onları kendine saklıyor. İlk bakışta sanıldığından daha sağlam bir karaktere sahip. Fransa'da şehit olan Edmont'ı da tanıyorsunuz değil mi? Evet, diyebilirim ki aralarında en iyisi oydu. Sevecen, neşeli ve gerçek bir beyefendi. Şehit düşmeden hemen önce bir Fransızla evlendiğini ya da evlenmek istediğini duymuş muydunuz? Doktor Morris alnını kırıştırdı. Duymuş olabilirim ama o kadar uzun süre geçti ki. Daha savaşın başlarıydı değil mi? ''Evet, ama eninde sonunda bir yabancı ile evlenmiş olmaktan dolayı pişmanlık duyacaktı.'' ''Ancak bunu yapmış olduğuna dair kesin delillerimiz var.'' dedi Kredak. Birkaç cümleyle son haftaların olaylarını özetledi. ''Gazetede lait içinde bulunan bir kadın cesedine ilişkin bir haber okuduğumu anımsıyorum. Rutherford Hold'daydı değil mi? Ayrıca bu kadının Edmont'ın dolaşı olduğunu düşünmemiz için nedenler de var.'' dedi Kredak. ''Bu bana çok garip görünüyor.'' dedi Dr. Morris.'' ''Anlattıklarınız gerçekten yaşamdan çok romana benziyor. Zavallıyı kim öldürmek istemiş olabilir ki? Ayrıca bunun Krakenhorp ailesindeki arsenik olayıyla nasıl bir ilgisi olabilir?'' İki olasılık var ama ikisi de birbirinden uzak bir olasılık. Birincisi birinin Joshua Krakenhorp'un mirasının tamamını isteyecek kadar hırslı oldu. ''Eğer biri böyle düşünüyorsa bu kesin olarak aptallık.'' dedi Dr. Morris. Bundan dolayı saçma sapan gelir vergileri ödemek zorunda kalacak. Bölüm 21 Mantal kötü bir şey, dedi Bayan Kedir. Son günlerde aynı yorumu her gün yaklaşık 10 kez yinelemişti. Lucy yanıt vermedi. Ben onlara asla dokunmuyorum, diye ekledi Bayan Kedir. Çok çok tehlikeli. Tanrı'ya şükür bu olay tek ölümlü atlatıldı. Herkesi kaybedebilirdik, hatta sizi bile Bayan. ''Size bir şey olmaması mucize sayılır.'' ''Bunların nedeni mantar değil.'' dedi Lucy. ''Onlarda bir şey yoktu.'' ''Böyle söylemeyin.'' dedi Bayan ''Mantarlar tehlikeli şeyler. Koca bir yemeğin içinde tek bir zayırlı mantar bile herkesi götürmeye yeterli.'' ''İlginç ama.'' diye ekleyen Bayan Evye'nin içinden gelen tabak çanak şıngırtılarına rağmen konuşmasını sürdürdü. ''Felaketler hep çifter çifter geliyor.'' En büyük kız kardeşim kızamık çıkardığında Ernie'yi düşüp kolunu kırmıştı. Üstelik aynı zamanda kocamın da her tarafında çıbanlar çıktı. Hepsi aynı hafta içinde. İnanılacak gibi değil değil mi? Şimdi daha aynı şey burada oldu. Önce o korkunç cinayet, şimdi de Bay Alfred'in mantardan zehirlenerek ölmesi. Kendi kendime şu sıra kimde diye sormaktan alıkoyamıyorum. Lucy aynı şeyi kendinin de merak ettiğini fark ederek sıkıldı. Hocam burada işe devam etmeme karşı diye sürdürdü konuşmasını bayan kedir. Buranın uğursuz olduğu kanısında. Ama ben Miss horpu çok uzun zamandır tanıdığımı, çok iyi bir bayan olduğunu ve bana güvendiğini söylüyorum. Zavallı bayan Alice Barrow'u yalnız bırakamam. Kızcağız evin tüm yükünü tek başına kaldıramaz dedim ona. Sizin de yükünüz çok ağır bayan. Bu kadar çok tepsi. Lucy o an için evdeki yaşamın tepsilerden oluştuğu konusunda ona hak vermek durumundaydı. Bütün günü yatak tekler için yemek hazırlayıp tepsilerle servis yaparak geçiriyordu. Şu hemşireler de ellerini bile oynatmıyorlar diye yakındı bayankidir. Tek istekleri kendilerine devamlı çay servisi yapılması, bir de yemek hazırlanması. Bundan çok sıkıldığımı söylemeliyim. Diğer sabahlarda yaptığından daha farklı işler yapmış kadar büyük bir rahatlık içinde konuşuyordu. Siz de kendiniz için hiç dinlenme fırsatı yaratmıyorsunuz dedi Lucy ciddiyetle. Bayan bu yanıttan mutlu olmuşa benziyordu. Lucy ilk tepsiyi alarak merdivenlerden çıkmaya başladı. Bay onu görünce hoşnutsuzlukla bu da ne diye sordu. Et suyu ve fırın sütlaç. Onları geri götürün dedi Bay Krakenhorpe. Bunlara elimi bile sürmem. Hemşireye biftek istediğimi söylemiştim. Doktor Kimper biftek yememeniz gerektiğini söyledi dedi Lucy. Bay homurdandı. Ben kendime geldim. Yarın yataktan kalkarım. Diğerleri nasıl? Lucy, Harold kendini çok daha iyi hissediyor. Yarın Londra'ya dönüyor diye yanıt verdi. Neyse ki ondan kurtuluyoruz dedi Bay Crackenhorpe. Peki ya Cedric onun da yarın adasına dönme umudu var mı? O kadar çabuk gidebileceğini sanmıyorum. Yazık. Peki Emma niçin benimle ilgilenmiyor? Onun daha yatması gerekiyor Bay Crackenhorpe. ''Kadınlar şımarık yaratıklar.'' diyen Bay Krakenhorpe hemen ardından ekledi. ''Ama siz güçlü ve iyi bir kızsınız. Bütün gün koşturdunuz değil mi?'' ''Oldukça koşturduğumu söyleyebilirim.'' Yaşlı Bay Krakenhorpe memnuniyetle başını salladı. ''Siz iyi, güçlü bir kızsınız.'' diye yineledi. ''Size daha önce söylediklerimi unuttuğumu sanmayın. Güzel bir günde görmeniz gerekeni göreceksiniz. Emma sonsuza kadar kendi sözünün geçmesini sürdüremeyecek.'' ''Diğerlerinin benden cimri bir ihtiyar olarak bahsetmelerine de aldırmayın. Yalnızca tutumluyum. Bir kenarda yüklü miktarda param var ve günü gelince onu kimin için harcayacağımı çok iyi biliyorum.'' diyerek çapkın bakışlarla Lucy'yi süzdü. Lucy beline dolanmak isteyen elden usulca sıyrılarak odadan çıktı. Daha sonra Emma'ya tepsisini götürdü. ''Oh teşekkürler Lucy. Kendimi oldukça sağlıklı hissediyorum. Acıktım. Bu iyiye işaret değil mi?'' Lucy tepsiyi kucağına yerleştirirken Emma konuşmaya devam etti. ''Teyzenize karşı çok mahcubum. Sizi onu ziyaretten alıkoyduk değil mi?'' ''Hayır. Gerçekten onu arama fırsatım olmadı. Herhalde sizi çok özlemiştir.'' ''Hiç üzülmeyin Miss Krakenhorpe. Ne kadar kötü günler geçirdiğimizi biliyor ve anlayışla karşılıyordur. Bari onu telefonla aradınız mı? Son günlerde arayamadım. Onu her gün arayın. Yaşlı insanlar için yakınlarından haber almanın büyük önemi vardır.'' Çok anlayışlısınız diyen Lucy mahcubiyet içinde mutfağa gitti ve bir başka tepsi aldı. Son günlerde evdeki hastaların durumuna kendini öyle kaptırmıştı ki başka hiçbir şeye zaman ayıramamıştı. Cedric e yemeğini verdikten sonra Miss Marple'a telefon etmeye karar verdi. Evde yalnızca bir hemşire kalmıştı. Lucy merdivenlerde onunla karşılaşınca başıyla selam verdi. Cedric hiç alışılmadık derecede düzenli ve bakımlı görünüyordu. Yatağında oturmuş, etrafına dağılmış kağıtlara bir şeyler yazıyordu. ''Merhaba Lucy.'' dedi. ''Yine benim için hangi iğrenç çorbayı pişirdin?'' ''Şu kahrolası hemşireden kurtulabilseydim konuşmasına dayanamıyorum.'' ''Bana biz diye hitap ediyor. Bu sabah nasılız? İyi uyuduk mu?'' ''Yine çok dili yatmışız. Şu çarşafların haline bakın.'' Hemşirenin konuşma tarzını yüksek sesle taklit etmeye çalışıyordu. ''Çok neşelisiniz.'' dedi Lucy. ''Neyle meşguldünüz?'' ''Plan yapıyorum.'' diye yanıtladı Sedrik. Babam öte dünyaya göçünce bu araziyi ne yapacağımı planlıyordum. Bildiğiniz gibi burası hiç de küçümsenmeyecek bir arazi. Kendim bir iş yapıp değerlendirmekle tamamını parselleyip satmak arasında kararsızım. Burası iş yerleri için pa biçilmez bir yer. Ev özel bir hastane ya da bakım evi olabilir. Bir başka ihtimal de arazinin yarısını satıp ele geçecek parayla diğer yarısından bir şeyler yapmak. Siz ne dersiniz? ''Henüz burası sizin değil.'' dedi Lucy soğuk kayıtsız bir ses tonuyla. ''Ama yakında olacak.'' dedi Bay Knop. ''Burası diğer varlıklar gibi bölünmeyecek. Tamamen benim olacak. Üstelik burayı dolgun bir fiyatta satarsam bu gelir değil sermaye sayılacak ve büyük bir vergi ödemekten de kurtulmuş olacağım. Düşünsenize dünyalar kadar para.'' ''Sizin parayı küçümsediğinizi sanıyordum.'' ''Olmayan parayı elbette ki küçümserim.'' dedi Cedric. ''Bunun böyle olması da gerekiyor.'' ''Ne kadar tatlı ve çekici bir kızsınız Lucy.'' ''Ne dersiniz? Yoksa uzun zamandır hoş bir kadınla beraber olmadığım için mi böyle düşünüyorum?'' ''Sanırım öyledir.'' dedi Lucy. ''Hala herkesi her şeyi düzene sokmak için koşuşturuyor musunuz?'' ''Asıl birisi sizi düzene sokmuşa benziyor.'' dedi Lucy onun gözlerinin içine bakarak. ''Bu o kahrolası hemşire.'' dedi Cedric üzerine basarak. ''Alfred için resmi soruşturma yapıldı mı?'' ''Soruş ne?'' İleri bir tarihe ertelendi. Polis daha tedbirli olmaya başlamış. Bu kitlesel zehirleme olayı kafaları karıştırıyor değil mi? Zihnen demek istiyorum yani. Belirgin bir şeyi kastetmiyorum. Ve ekledi. Kendinize dikkat edin kızım. Ediyorum dedi Lucy. Küçük Alexander tekrar okuluna döndü mü? Bildiğim kadarıyla şu aralar Studic West'in evinde konuk. Sanırım okulları ancak öbür gün açılıyor. Lucy yemek yemeden önce telefona giderek Miss Marple'ı aradı. Sizi ziyaret edemediğim için gerçekten çok özür dilerim. Ama burada yapacak o kadar çok işim var ki. Tabii anlıyorum canım. Ayrıca şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Beklememiz gerekiyor. Peki ama ne bekliyoruz? Elspeth McEally çok yakında geri dönecek. Ona mümkün olduğunca çabuk bulduğu ilk uçakla eve dönmesi için mektup yazdım. Bunun onun için bir görev olduğunu da özellikle belirttim. Artık daha fazla endişelenmene hiç gerek yok canım. Sesi seveceğim ve rahatlatıcıydı. Yani sizce diye söze başlayan Lucy birden sustu. Başka cinayetin işlenip işlenmeyeceğini mi soruyorsunuz? Sanmıyorum canım. Umarım olmaz. Ama bu hiçbir zaman kesin olarak da bilinemez değil mi? Özellikle de kötü niyetli bir insanla karşı karşıyayken. Bu olayda da çok kötü niyetli bir insanla karşı karşıya olduğumuz düşüncesindeyim. Ya da bir deliyle dedi Lucy. Bunun konulara modern bir yaklaşım tarzı olduğunun bilincindeyim ama ben olaya farklı bakıyorum. Lucy aize'yi yerine bıraktıktan sonra mutfağa giderek kendine de bir tepsi hazırladı. Bu arada Bayan Kidder önlüğünü çıkarmış gitmeye hazırlanıyordu. Her şeyle başa çıkabileceğinizden eminsiniz değil mi Miss Lucy? Elbette hiç endişen olmasın. Tepsisini büyük, kasvetli yemek salonuna değil, küçük çalışma odasına götürdü. Kapı açılıp Brian Eastley içeri girdiğinde yemeği henüz bitirmişti. Merhaba dedi Lucy. Bu ne sürpriz? Sanırım öyle diye yanıt verdi Brian. Herkes nasıl? O çok iyi. Harold yarın Londra'ya dönüyor. O, bu çok iyi. Bu konuda senin düşüncen ne? Gerçekten arsenik miymiş? Arsenik olduğu kesin diye yanıtladı Lucy. Gazetede hiç haber yoktu. Evet sanırım polis olayın şimdilik gizli kalmasında yarar görüyor. Birinin aileyle bir alıp veremediği olmalı dedi Brian. Kim gizlice mutfağa sıvışıp yemeğe zehir katmış olabilir ki? Korkarım bunu en kolay ben yapabilirim dedi Lucy. Brian korkuyla ona baktı. Ama böyle bir şey yapmadınız. Yapmazsınız değil mi? Dedi panik içinde. Hayır asla yapmam dedi Lucy. Körili tavuğa kimse zehir katmış olamazdı. Mutfakta onu tek başına pişirmiş, servisi de kendi elleriyle yapmıştı. Öyleyse yemeğe zehri masa başındaki beş kişiden biri katmış olmalı. Hem zaten niçin yapasınız ki diye mırıldandı Brian. Ev halkıyla bir alıp veremediğiniz yok. Umarım böyle birdenbire gelmemin bir sakıncası yoktur. Yok hayır elbette ki yok. Kalacak mısınız? Eğer size yük olmazsam kalmak isterdim. Hayır hayır idare edebiliriz tabii ki de. Biliyorsunuz şu aralar işsizim ve şey çok sıkıldım. Burada kalmamın sakıncası olmadığına emin misiniz? Aslına bakarsanız bunu bana değil Emma'ya sormalısınız. Ah Emma için hiçbir sakınca yoktur dedi Brian. O bana karşı kendi anlayışında hep iyi davranmıştır tabi. O çok içine dönük biri ama biliyor musunuz ki sakin sular çok derin olur. Tatlı ve yaşlı Emma. Buradaki yaşam ve ihtiyara bakmak zorunda olmak bile birçok insanı çökertir. Üstelik evlenmedi de. Şimdi ise artık çok geç. Ne yazık ki. Bence hiç de öyle değildi dedi Lucy. Belki Brian düşünüyordu. Belki bir rahiple evlenirdi umutla. Cemaat işleriyle uğraşıp anneler birliğinde çalışabilirdi. Anneler birliğiydi değil mi? Bu topluluğun ne olduğunu tam olarak bildiğim söylenemez ama kitaplarda sıkça rastlıyorum. Kilisedeki pazar ayinlerine de başında ile iştirak ederdi diye ekledi son olarak. Bence pek de iyi bir öneri değil diye Lucy ayağa kalkarak tepsiye uzandı. Ben taşırım diyen Brian tepsiye aldı ve beraberce mutfağa gittiler. Size bulaşıkta yardım edeyim mi? Bu mutfaktan hoşlanıyorum diye ekledi. Aslında bugün artık insanların bu tür yapıları beğenmediklerini biliyorum. Ama ben evin tamamını çok seviyorum. Zevksiz olabilirim ama gerçek bu. Bahçesine uçakla inmek bile mümkün diye ekledi birden neşeyle. Bu arada bir kurulama bezi alarak çatal kaşığı kurulamaya başladı. Bütün bunların Sedri'ye kalacak olması çok yazık dedi. İlk iş hemen her şeyi satıp yeniden yurt dışına gitmek olacaktır. İnsan nasıl olur da İngiltere'den hoşlanmaz bunu aklım almıyor. Harold da kendi hesabına bu evi istemezdi. Emma içinse çok büyük. Ama eğer Alexandra verilseydi onunla birlikte burada günümüzü gün edebilirdik. Tabi evde bir bayanın da olması hoş olurdu. Düşünceli bir halde Lucy'ye baktı. Aslında bunlar boş konuşmalar. Hepsi hayal. Alexander'ın bu eve sahip olabilmesi için hepsinin ondan önce ölmesi gerek. Ve bunu düşünmek bile saçmalık değil mi? İhtiyara bakılırsa onun yüzyılı devireceğinden eminim. Diğerlerinin yaşamını mahvetmek uğruna bunu bile yapacaktır. Alfred'in ölümüne pek üzüldüğünü sanmıyorum. Yoksa yanılıyor muyum? Öyle, pek üzülmedi dedi Lucy kısaca. Huysuz ihtiyar şeytan dedi Brian isliğine şeyle. Bölüm 22 İnsanların bu konuda konuştukları inanılacak gibi değil dedi bayankidir. Söylenenler korkunç, elimden geldiğince dinlememeye çalışıyorum. Gerçekten inanılır gibi değil. Daha fazlasını anlatmak için teşvik bekliyordu. Evet tahmin edebiliyorum dedi Lucy. Uzun ambarda bulunan cesetle ilgili olarak diye anlatmayı sürdürdü Bayan Kidder dizlerinin üzerine çökmüş mutfağın zeminini silerken. Bulunan cesedin Bay Edmund'ın savaş sırasında sevgilisi olduğunu, buraya sığınmak istediğini, kıskanç kocasının peşinden gelerek onu öldürdüğünü anlatıyorlar. Bu bir yabancının yapmayacağı şey değil ama bunca yıl sonra ortaya çıkması bana bir şekilde tuhaf geliyor. Sizce de öyle değil mi? Evet çok garip. Söylentiler burada bitmiyor diye konuşmayı sürdürdü Bayan Kedir. En iğrenç yalanları da gerçekmiş gibi anlatıyorlar. İnsanın yüzlerine tükereceği geliyor. Bay Harold'un yurt dışında bu kadınla evlenmiş olduğunu, kadının buraya gelerek onu Lady Alice ile evlendiğini, iki nikahlı olduğunu ortaya çıkardığını ve onu mahkemeye vermekle tehdit ettiğini, Bay Harold'un da bundan dolayı kadına burada randevu vererek onu boğup cesedi lağıyla gizlediğini de söylüyorlar. İnanılacak gibi değil. Tamamen başka düşüncelere dalmış olan Lucy, ''Çok şaşırtıcı.'' dedi. ''Bayankidir, erdemlerine sıkı sıkı bağlı biri gibi, bu söylentilere kulak asmıyorum.'' dedi. ''Ben kendi adıma, bu türden dedikodulara kesinlikle inanmam. İnsanların böyle şeyleri nasıl uydurup da yaydıklarını anlayamıyorum. Bayan Emma çok iyi ve nazik bir hanım. Onun aleyhinde hiçbir şey duymadım. Tek bir kelime bile.'' ''Bay Alfred da öldüğü için artık kimse onunla ilgili kötü bir şey söylemiyor.'' Su testisinin su yolunda kırıldığını bile söyleyen yok. Ki aslında bunda haklı bile olabilirlerdi. Bu yılan dillilerin böyle konuşmaları sizce de çok korkunç değil mi? Bayan Killer giderek artan bir heyecanla anlatıyordu. Bütün bunları dinlemek zorunda kalmanız çok sıkıcı olmalı, dedi Lucy. Hem de nasıl, gerçekten de öyle. Kocama da hep bunu nasıl yapabilirler diye soruyorum. O sırada kapı çaldı. Bu doktor olmalı bayan. Siz mi açacaksınız yoksa ben mi açayım? Ben açarım dedi Lucy. Ancak gelen doktor değildi. Kapının eşiğinde uzun şık vizon palto giymiş zarif bir bayan duruyordu. Kapının tam karşısında ise şoförlü motoru çalışan bir Rolls Royce bekliyordu. Miss Emma Crackenhorpe ile görüşebilir miyim? Kadının reyleri zorlukla telaffuz edebilmesine rağmen etkileyici hoş bir ses tonu vardı. 35 yaşlarında siyah saçlı, özenli pahalı giysileriyle güzel çekici bir kadındı. Üzgünüm dedi Lucy. Maalesef misem rahatsız. Yatıyor ve misafir kabul edemiyor. Hasta olduğunu biliyorum ama onunla hemen görüşmem gerek. Çok önemli. Korkarım diye söze başladı Lucy. Kadın onun sözünü kesti. Sanırım siz Bayan Alice Barrofsunuz öyle değil mi? Gülümsedi. Bu çok hoş ve içten bir gülümsemeydi. Oğlum sizden çok sık söz ediyor. Ben Lady Studic West'im ve Alexander şu anda benimle kalıyor. Anlıyorum dedi Lucy. Miss Krakenhorpe'la şu anda görüşmem gerçekten de çok önemli diye sürdürdü konuşmasını. Onun hasta olduğunu biliyorum ve sizi temin ederim ki bu yalnızca bir nezaket ziyareti değil. Konu çocukların bana bahsettikleri bir şeyle ilgili. Oğlumun anlattığı bir konuyla. Sanırım bu geciktirilemeyecek kadar önemli bir konu ve Miss Krakenhorpe'la hemen konuşmalıyım. Lütfen ona haber verir misiniz? İçeri buyurun. Lucy konuğu koridordan geçirerek salona aldı. Yukarı çıkıp Miss Krakenhorpe'a sorayım dedi. Birinci kata çıkıp Emma'nın kapısını çaldı ve içeri girdi. Lady Studite West burada. Sizinle çok acil görüşmek istiyor. Lady Studite West mi? Emma çok şaşırmışa benziyordu. Birden yüzünde bir panik ifadesi belirdi. Çocuklara bir şey mi olmuş? Alexander iyi miymiş? Hayır hayır. Lucy onu sakinleştirmeyi başardı. Çocuklar gayet iyi. Eğer yanlış anlamadıysam konu çocukların ona anlattıklarıyla ilgili. Oh iyi öyleyse. Emma tereddüt içindeydi. ''Onunla tanışmalıyım. İyi görünüyor muyum?'' ''Çok iyi görünüyorsunuz.'' dedi Lucy. Emma yatağında oturuyordu. Omzuna yanaklarının solgunluğunu belirginleştiren pembe bir şal örtmüştü. Siyah saçları hemşire tarafından iyice fırçalanıp taranmıştı. Lucy o sabah komodinin üzerinde sonbahar yaprakları olan bir vazo koymuştu. O da bu haliyle hasta odasına benzemiyordu. Son derece hoş bir görünümü vardı.'' Aslında rahatlıkla ayağa kalkabilecek kadar iyiyim dedi Emma. Doktor Kimper yarın kalkabileceğimi söyledi. Gerçekten de eski sağlığınıza kavuştuğunuz belli dedi Lucy. Lady Studdert West'i yukarı getireyim mi? Evet, getirin. Lucy yeniden merdivenlerden indi. Sizi yukarı Miss Crack'ın horpun odasına alabilir miyim? Lucy konuğu yukarı kadar eşlik edip içeri girmesi için kapıyı açtı ve yeniden kapadı. Lady Studdert West ileri doğru uzattığı eliyle yatağa doğru yaklaştı. Miss Creckenhop, sizi böyle beklenmedik bir zamanda rahatsız ettiğim için gerçekten çok özür dilerim. Sanırım sizinle okuldaki spor müsabakalarında karşılaşmıştık. Evet dedi Emma. Sizi anımsıyorum lütfen. Oturun. Lady Studdick West tam yatağın başucuna konulan sandalyeye oturdu ve yumuşak, kısık bir sesle konuşmaya başladı. Böyle beklenmedik şekilde buraya gelmeme şaşılmış olmalısınız ama bunun için nedenlerim var. Ve bu nedenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklar bana her şeyi anlattı. Onların burada işlenen cinayet nedeniyle çok heyecanlanmış olmalarını anlayışla karşılamalısınız. İtiraf etmeliyim ki bu konudan hiç ama hiç hoşlanmadım. Hatta sinirlendim bile. James'in hemen eve dönmesini istedim. Ama kocam buna güldü. Bunun göründüğü kadarıyla bu evle ve aileyle hiç ilişkisi olmayan bir cinayet olduğunu söyledi. Kendi gençlik günlerini anımsayınca James'in mektuplarında yazdıklarından onun ve Alexander'ın bu konuyla ilgilenmekten çok büyük zevk duyduklarını anladığını ve onları geri çağırmanın vicdansızlık olacağını belirtti. Bu nedenle ilk görüşlerimden vazgeçip onların burada planladığı kadar kalmalarına ve James'in ve Alexander'la beraber eve dönmesine izin verdim. Emma merakla sordu. Oğlunuzu daha önce eve yollamamız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Hayır hayır konu bu değil. Ah bu benim için o kadar zor ki ama bu anlatacaklarımı can kulağıyla dinlemelisiniz. Biliyorsunuz çocuklar bu konuyu çok araştırıp bununla ilgili bir delil bulmuşlar. Bana anlattıklarına göre bu kadın cesedi bulunan kadını kastediyorum. Hakkında polis onun savaşta şehit düşen en büyük abinizin Fransa'da kalan eşiymiş olarak düşünüyor. Bu doğru mu? Bu da bir olasılık dedi Emma kısık ve tereddütlü bir sesle. Onları böyle düşünmeye biz yönelttik. Olabilir de. Bu cesedin o kadına yani Martin'e ait olduğunu düşünmeniz için belirli bir neden var mı? Size bunun bir olasılık olduğunu söyledim. Peki ama niçin? Niçin onun Martin olduğunu düşündünüz? Üzerinde bir mektup ya da evrak var mı? Hayır böyle bir şey yoktu. Ama bir mektup almıştım yani Martin'den. Ondan yani Martin'den bir mektup mu aldınız? Evet, İngiltere'de olduğunu ve buraya gelip bizi görmek istediğini belirten bir mektup aldım. Onu buraya davet ettim ama bir telgraf çekerek hemen Fransa'ya dönmesini gerektiren bir durumun ortaya çıktığını belirtti. Belki de gerçekten Fransa'ya döndü, bunu bilemiyoruz. Ama burada onun adına yazdığımız mektubun zarfı bulundu. Bu da onun buraya gelmiş olduğunu gösteriyor. Ama aslına bakılırsa ben görmedim. Konuşmasına ara verdi. Lady the West hemen söze karıştı. Bunların beni niçin ilgilendirdiğini sanırım kendi kendinize soruyorsunuzdur. Çok haklısınız. Sizin yerinizde olsam ben de bunların beni ilgilendirmediğini düşünürdüm. Ama bütün bunları duyunca ya da konuyla ilgili bağlantıları öğrenince kendimi buraya gelip gerçeğin düşünüldüğü şekilde olmadığını açıklamaya zorunluluğu hissettim. Çünkü evet ne diye sordu Emma. Bu durumda size hiçbir zaman söylemeyi düşünmediğim bir gerçeği açıklamak zorundayım. Martin Dubois benim. Emma beyninden vurulmuş gibi şaşkınlık içinde konuğuna bakıyordu. S -s siz mi? Martin siz misiniz? dedi. Kadın başını sallayarak onayladı. Evet, bu sizin için büyük bir sürpriz olmalı ama gerçek bu. Abiniz Edmund ile savaşın ilk yıllarında tanıştım. Bizim evimizde kalıyordu. Geri kalanı zaten biliyorsunuz. Birbirimize aşık olduk ve evlenmek istiyorduk. Ama o sırada Dunkirk çıkartması başladı ve Edmont'ın kayıplar arasında olduğu açıklandı. Daha sonra da şehit düştüğü haberi geldi. Sizle o günleri konuşmak istemem. Üzerinden çok uzun zaman geçti ve geçmişte kaldı. Ama size abinizi çok sevdiğimi söylemeliyim. Daha sonra savaşın zor günleri geldi. Almanlar Fransa'yı işgal etti. Direnişçilerle çalışmaya başladım. Görevim İngilizleri Fransa'dan güvenli bir şekilde çıkarıp İngiltere'ye ulaşmalarını sağlamaktı. Bu arada şimdiki eşimle tanıştım. Hava kuvvetlerinde subaydı. Özel bir görevle Fransa'ya paraşütle inmişti. Savaştan sonra evlendik. Bir iki kez size yazıp ziyaretinize gelmek istedim ama sonradan bunun doğru olmayacağına karar verdim. Eski araları değişmenin, anıları canlandırmanın hiçbir anlamı olmadığını düşündüm. Yeni bir yaşamım vardı ve eski günleri anımsamak istemiyordum. Kısa bir aradan sonra ekledi. Ancak oğlum James'in okuldaki en yakın arkadaşının Edmund'ın yeğeni olduğunu öğrenince çok mutlu olduğumu itiraf etmeliyim. Sizin de hiç kuşkusuz fark etmiş olacağınız gibi Alexander Edmund'a çok benziyor. James ile Alexander'ın yakın arkadaş olmalarının çok hoş mutluluk verici bir rastlantı olduğunu düşünüyorum. Öne doğru eğilerek elini Emma'nın kolunun üstüne koydu. Sevgili Emma, şimdi artık cinayeti duyup da öldürülen kadının Edmont'ın tanıdığı Martin olduğunu düşünüldüğünü öğrenince niçin hemen size gelip gerçeği anlatmam gerektiğini anlıyorsunuzdur. Bunu ikimizden birinin polise söylemesi gerekiyor. Maktul her kimse Martin olmadığı kesin. Bir türlü inanamıyorum dedi Emma. Demek sevgili Edmont'ın bahsettiği Martin sizsiniz. İçini çekerek başını salladı. Sonra şaşkınlık içinde alnını kırıştırdı. Yalnız bir şey anlayamadım. Bana mektup yazan siz değil misiniz? Lady Studic West hızla başını iki yana salladı. Hayır, hayır tabii ki de yazmadım. Öyleyse şaşkınlıktan Emma'nın dili tutulmuştu. Öyleyse birisi kendini Martin olarak tanıtarak sizden para koparmaya amaçlıyordu. Durum böyle olmalı. Peki ama kim olabilir? Emma usulca öyleyse o zaman olanları bilen biri var dedi. Lady Studic West omuzlarını silkti. Herhalde öyle. Ama hiç yakın arkadaşım yoktu. Kimse de bana bunları bilecek kadar yakın değildi. İngiltere'ye geldikten sonra da hiç kimseye başımdan geçenleri anlatmadım. Peki ama bu kişi niçin bu kadar uzun süre beklemiş olabilir ki? Bütün bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey anlamıyorum dedi Emma. Müfettiş Credak'ın bu konuda ne düşündüğünü öğrenmeliyiz. Konuğuna sevgiyle bakarak sizi sonunda tanımış olmaktan o kadar mutluyum ki dedi. Ben de. Edmund sizden o kadar sık bahsederdi ki sizi çok seviyordu. Yeni yaşamımda çok mutluyum ama yine de o günleri asla unutmayacağım. Emma arkasına yaslanarak derin derin it çekti. Nasıl rahatladığımı bilemezsiniz dedi. Cesedin Martin olduğunu düşündüğümüz sürece cinayetin ailemizle ilgisi olabileceğinden korktuk. Ama şimdi sırtımdan büyük bir yük kalktı. Öldürülen zavallının kim olduğunu bilmiyorum ama bizimle bir ilgisi olmadığı kesin. Bölüm 23 Ömbro'daki güzel ve şık sekreter Harold Krakenhorpe'a akşamüstü çay servisini yaptı. Teşekkürler Bayan Elis. Bugüne eve erken gideceğim. Bence bugün işe gelmeseydiniz daha doğru olacaktı Bay Krakenhorpe dedi sekreter. Çok bitkin görünüyorsunuz. Yo, iyiyim demesine rağmen Harold Krakenhorpe kendisini hiç de zinde hissetmiyordu. Son günler gerçekten çok zor geçmişti. Neyse ki her şey geride kalmıştı artık. Gerçekten çok şaşırtıcı diye düşündü. Alfred zehirlenerek öldü ama ihtiyar bu faciadan paçayı sıyırdı. Üstelik de yaşına rağmen. Kaç yaşındaydı ki? 73 mü yoksa 74 mü? Hem de yıllardır bekar. Zehrin kimi öldürebileceği konusunda bahse girecek olsa hiç kuşkusuz ihtiyar adamı seçerdi. Ama yok hayır. Alfred zehirlendi. Harold'un bildiği kadarıyla Alfred her zaman sağlıklı kuvvetli bir adamdı. Hiç sağlığından yakındığını duymamıştı. Arkasına yaslanarak derin bir soluk aldı. Sekreteri haklıydı. Henüz tam anlamıyla iyileşmiş sayılmazdı ama yine de büroya gelip işlerin nasıl gittiğini görmek istemişti. Her şey yolunda görünüyordu. Etrafına bakındı. Görkemli, özgün büro mobilyaları, mat lamriler, modern lüks koltuklar, her şey başarının ifadesiydi. Öyle de görünmeliydi. Alfred hep yanlış yapmıştı. Eğer başarılı görünürseniz insanlar da başarılı olduğunuza inanıyorlardı. O ana kadar gerçek ekonomik durumuna ilişkin hiçbir söylenti çıkmamıştı. Buna rağmen çöküş çok yakın görünüyordu. Eğer Alfred yerine babası ölmüş olsaydı aslında hiç kuşkusuz hedeflenen de buydu. Ama anlaşıldığı kadarıyla babasının Arseni'ye karşı özel bir dayanıklılığı vardı. Eğer zehir görevini yapmış olsa şu anda tüm sorunlardan kurtulmuş olabilirdi. Yine de en önemlisi sorunları olduğunu belli etmemekte Başarılı bir görünüm şarttı. Aslında miskin ve kılıksız alfı da benzememesi gerekti. Kardeşi hep kısa dönemli spekülasyonlarla bir şeyler kazanma peşinde koşarak gerçek büyük partileri göz ardı etmişti. Orada burada kuşkulu bir takım tiplerle ortaklık kurarak küçük dolandırıcılıklarla uğraşmıştı. Ama hakkında herhangi bir suç delili bulunamamış, hep kanunun boşluklarından faydalanarak yakasını sıyırmayı başarmıştı. Bütün bunlardan eline ne geçmişti? Kısa dönemli kazançlar ve ardından yeniden miskin yoksulluk günleri. Harold abisiyle hiç iyi geçinmemiş, ondan hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Şimdi ortadan kalkmasıyla eninde sonunda gelecek olan büyük babanın servetinden Harold'a düşecek payında artması sağlanmış oluyordu. Artık miras beşe değil, dörde bölünecekti. Böylesi çok daha iyiydi. Harold'un yüz ifadesinde belirgin bir rahatlama göründü. Yerinden kalkarak şapka ve paltosunu alıp bürodan çıktı. Bir iki gün kendini yormadan çalışsa iyi olacaktı. Kendini halen bitkin hissediyordu. Arabası aşağıda bekliyordu. Kısa bir süre sonra arabasına binmiş Londra'nın yoğun trafiğinde evin yolunu tutmuştu. Uşağı Darwin kapıyı açınca hanımefendi henüz geldiler dedi. Harold uşağı bir an için şaşkın bakışlarla süzdü. Alice! Aman tanrım Alice eve bugün mü dönecekti? Bunu tamamen unutmuştu. Darwin'in onu uyarması iyi oldu. Yukarı çıkıp da onu görünce şaşırsa bu hiç iyi olmayabilirdi çünkü aslında bu pek o kadar da önemli değildi ama ne Alice ne Doğa birbirlerine karşı duydukları hisleri saklamak için özel bir çaba göstermiyorlardı. Alice belki ondan hoşlanıyordu ama Harold bunu bilemiyordu. Aslına bakılırsa Alice onun için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Ona aşık olmamıştı tabii ki ama sıradan görüntüsüne karşın çevresiyle ilişkileri mükemmeldi. Ailesi ve bağlantıları ise hiç kuşkusuz Harold'ın çok işine yaramıştı. Belki olabileceği kadar değil ama yine de oldukça. Alice ile evlenirken doğacak oğulları ile ilgili planlar yapmıştı. Ama ne oğlu ne de kızı olmuştu ve ikisi baş başa birbirleriyle konuşacak pek bir şeyleri olmadan ve birbirleriyle birlikte olmaktan hoşlanmadan yaşlanmak zorunda kalmışlardı. Alice zamanının büyük kısmını akrabalarıyla geçiriyor, kışları genellikle Riveria'ya gidiyordu. Karısı bundan hoşlanıyordu ve Harold'ın bu duruma da bir itirazı yoktu. Yukarı çıkıp salona giderek eşini nezaketle selamladı. "Demek döndün tatlım. Seni karşılayamadığım için üzgünüm ama şehirde yapacak işlerim vardı. Elimden geldiğince çabuk döndüm. Senin Rafael nasıldı?" Alice ona Seyin Rafael'i anlattı. Sarı saçlı, kalkık burunlu, iri kahverengi gözlü, ince yapılı bir kadındı. Nazik, eğitimli, monoton ve biraz depresif bir ses tonuyla konuşuyordu. Gerçi Manş Denizi biraz dalgalıydı ama yine de rahat bir dönüş yolculuğu yapmış sayılabilirdi. Dover'deki gümrük formaliteleri ise her zamanki gibi sinir bozucuydu. Harold her zamanki gibi ''Keşke uçakla dönseydin. Çok daha rahat.'' dedi. ''Evet ama uçak yolculuğundan hoşlanmıyorum. Çok huzursuz oluyorum. Sinirlerim bozuluyor.'' ''Ama çok daha kısa sürüyor. Zaman kazanıyorsun.'' diye yanıtladı Harold. Lady Alice Krakenhorpe yanıt vermedi. Onun için yaşamda önemli olan zamanı kazanmak değil, iyi değerlendirmekti. Tartışmaktansa nezaketle eşinin sağlık durumunu sormayı yeğledi. Emma'nın telgrafı beni çok endişelendirdi dedi. Hepiniz hastalandınız mı? Evet, öyle dedi Harold. Kısa bir süre önce gazetede bir otelle gıda zehirlenmesinden aynı anda 40 kişinin hastalandığını okumuştum dedi Alice. Sanırım bunun nedeni buzdolapları. İnsanlar yiyecekleri artık çok uzun süre saklıyorlar. Olabilir dedi Harold. Acaba arsenikten bahsetmeli miydi yoksa bahsetmemeli miydi? Ancak Alice e bakınca bunu yapmamaya karar verdi. Alice'in dünyasında arsenik zehirlenmelerine yer olmadığını zannediyordu. Bu onun için yalnızca gazetelerde, dergilerde okunacak bir şeydi. Onun ya da ailesinin başına gelebilecek bir şey değildi. Ama Krakenhorpe ailesinin başına gelmişti işte. Odasına çıkarak akşam yemeği için hazırlanmadan önce 1-2 saat kadar uzandı. Eşiyle baş başa geçirdiği akşam yemeğinde konuşulan konular genel anlamda hep aynıydı. Nazik, tek düze. Saint Raphael'deki tanıdıklarından ve arkadaşlarından söz ettiler. Antredeki etajerin üzerine sana küçük bir paket gelmiş dedi Alice. Öyle mi? Görmedim. Harold, biri bana ahırda ya da ambarda bulunan cinayette kurban gitmiş bir kadının cesedine ilişkin inanılamayacak bir şeyler anlattı. Olayın Rutherford Hold'a meydana geldiği söylendi. Sanırım yanılıyor. Bu başka Rutherford Hall olmalı öyle değil mi? Hayır dedi Harold. Doğru. Bu bizim ambarda oldu. Sahi mi Harold? Rutherford Hall'ın ambarında bir ceset bulunuyor ve sen bana bundan hiç bahsetmiyorsun. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Buna fırsat bulamadım dedi Harold. Hem ayrıca bu çok sıkıcı bir konu. Aslına bakarsan bizimle de hiçbir ilgisi yok ama basına öyle yansıdı işte.'' Polise ifade vermek zorunda kaldık. Alice çok tatsız dedi. Bir anlık ilgiyle cesedin kime ait olduğu anlaşıldı mı diye sordu. Henüz değil. Nasıl bir kadınmış? Kimse bilmiyor. Fransız olduğunu düşünüyorlar. Fransız mı diye soran Alice'in ses tonu sınıf farkı dikkate alınmayacak olursa müfettiş Bacon'ı andırıyordu. Herkes açısından çok sıkıcı bir şey diye onayladı. Yemek odasından çıkarak yalnız oldukları zamanlarda oturmayı yeğledikleri küçük çalışma odasına geçtiler. Harold kendini oldukça bitkin hissediyordu. Bugün erken yatmalıyım diye düşündü. Antreden karısının bahsettiği küçük paketi aldı. Bu özenle sarılıp sarmalanmış küçük bir paketti. Harold şöminenin önündeki her zaman oturduğu koltuğa çökerek paketi açtı. Paketin içinden üstündeki etikette akşamları iki tablet alınacak yazılı bir ilaç kutusu çıktı. Kutuyla birlikte Brakehampton'daki eczacının ufak bir notu vardı. Notta Dr. Kimper talimatı üzerine gönderilmiştir yazıyordu. Harold Krakenhorpe kaşlarını çattı. Kutuyu açıp tabletlere baktı. Evet bunlar aldığı tabletlerin aynısıydı. Ancak Dr. Kimper'ın artık bunları almasına gerek kalmadığını söylediğinden emindi. Ve kesinlikle artık ilaç almayacağını belirtmişti. Artık bunlara gerek yok. Evet Kimper kesinlikle böyle söylemişti. Ne oldu canım gelen ne diye sordu Alice. Endişeli görünüyorsun. Ah yalnızca birkaç tablet. Akşamları aldım tabletlerden. Ama doktorun artık onları almama gerek kalmadığını söylemişti. Karısı kayıtsızlıkla yanıtladı. Belki de onları almayı unutmayın demiştir. Öyle de olabilir dedi Harold tereddütle. Karısına baktı. O da ona bakıyordu. Alice anlamaya çalışmak daha önce hiç aklına gelmemişti. Bir an için onun ne düşündüğünü bilmek istedi. Ancak bakışları hiçbir şey söylemiyordu. Bakışları boş bir evin pencerelerine benziyordu. Acaba Alice onun hakkında ne düşünüyor ne hissediyordu? Bir zamanlar ona aşık mıydı? Harold öyle olduğunu sanıyordu. Yoksa onunla başarılı olacağına inandığı ve kendi renksiz yaşamından kurtulmak için mi evlenmişti? Böylece Londra'da bir evi bir arabası olmuş, canı istediği anda yurt dışına yolculuk yapma olanağı bulmuş ve üzerine pek bir şeye benzemeyen pahalı giysiler alabilmişti. Genel anlamda doğru bir evlilik yapmış sayılırdı. Harold acaba o da bu konuda böyle mi görüyor diye düşündü. Aslında karısının ondan pek hoşlanmadığı anlaşılıyordu ama o da ondan zaten pek hoşlanmıyordu. Ortak ne bir anıları ne de ilgi alanları vardı. Eğer çocukları olsaydı her şey farklı olabilirdi. Ama yoktu işte. Ailede küçük İD'nin oğlu dışında kimsenin çocuğu olmaması komikti. Küçük İD. Acele bir kararla aptalca savaş evliliği yapmış deli dolu bir kızdı. Onu o zaman uyarmıştı. Bu genç pilotlar demişti. Cesaretleriyle, yakışıklılıklarıyla, hareketli yaşamlarıyla çok çekici ve iyi olabilirler. Ancak Bariz zamanında yapacak işi olmayacağını bilmelisin. Senin karnını bile doyurmakta zorlanacaktır. İdi bunun umurunda bile olmadığını söylemişti. Brian'a aşıktı, o da ona. Hem belki de savaşta şehit olacaktı. Birazcık bir mutluluğa bile hakları yok muydu? Tepelerine her an için bombalar yağarken bu konusunda geleceği düşünmenin ne anlamı olabilirdi? Ayrıca gelecek konusunda kaygılanmanın o kadar da anlamı olmadığını söylemişti E.D. Nasıl olsa eninde sonunda büyük babalarının mirasına konacaklardı. Harold huzursuzluk içinde koltuğunda kıpırdandı. Gerçekten de büyük babalarının vasiyet namesi onlar için yüzlerine çarpan bir tokat olmuştu. Hepsini ip üzerinde oynayan cambazlara çevirmişti. Torunlar mutlu olmamışlardı. Babalarının ise sinirden kanı beynine sıçramıştı. İhtiyar o olaydan sonra ölmemeye karar vermiş gibiydi. Bu onu kendine daha da özen göstermeye itmişti. Ama nasıl olsa yakında ölecekti. Evet yakında mutlaka ölmeliydi. Aksi takdirde Harold birden kendini sorunların içinde bularak bunaldı. Kendini hasta, yorgun ve bitik hissetti. Birden Alice'in hala dikkatle ona baktığını fark etti. Onun donuk, düşünceli bakışlarından rahatsız oluyordu. Artık yatsam iyi olacak dedi. Bugün ilk kez işe gittim. Evet dedi Alice. Bu iyi bir fikir. Doktor hiç kuşkusuz işe yavaş yavaş alışıp biraz dinlenmen gerektiğini de söylemiştir. Bunu tüm doktorlar söyler dedi Harold. İlaçlarını almayı unutma canım diyerek Alice postadan gelen paketi uzattı. Harold iyi geceler dileyerek yukarı çıktı. Evet ilaçlara ihtiyacı vardı. Onları erken kesmek hata olmuştu. Ağzına iki tablet atarak bir bardak suyla yuttu.